Varto doğumlu değil mi hocam? Varto İlkokulu'muydu? Varto İlkokulu mezunuyum evet. Muş'un Varto ilçesi İlkokulu'ndan İlkokulu. mezun. Evet 4. ve 5. sınıf bir arada okuyorduk. Evet. Aynı bir derslikte. Evet sonra İstanbul Hukuk arkasında arada <gülüyor> bir, bir, bir, hendek sen, hendek ortaokulu varto İlkokulu her ne kadar uluslararası bir şöhrete sahipse de varto İlkokulu diplomasıyla <gülüyor> üniversiteye almıyorlar. Hocam, Hocam şimdi il ortaokulu böyle söylemek gerekiyor. Şimdi şimdi onları anlatsam zaten üç program ancak olur diye böyle hızlı bir geçiş yaptım. Sonra İstanbul Hukuk, İstanbul evet. Hukuk'ta e, asistanlık arkasından Orta Doğu e, İdari Bilimler e, Fakültesi dekanlığı galiba. Sonra e, Ankara Siyasal Orta bir... Doğu İdari Bilimler Fakültesi dekanlığından daha önemli bir görev yaptım Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. Öğretim üyeleri derneği başkanıydım ben. Bizim kuşaktan olanlar hatırlar Hasan Tan olayı diye bir olay yaşandı evet. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. O zaman Öğretim Üyeleri Derneği Başkanıydım ben. Peki o zaman e, Ömer Madra e, orada öğrenci miydi canım? Hayır Ömer Madra ile oradan sonra siyasal bilgilere geçtim. Orada tanıştık Ömer Madra ile. Evet. Siyasalda dekan yardımcılığı var. Evet. ...arkasından... ...1402'lik olmak 1402 var. ...1402 var 12 Eylül'den sonra... ...arkasından İstanbul... ...macerası başlıyor galiba. Evet İstanbul önce. Bilgi Üniversitesi... ...Maltepe Üniversitesi... ...Kültür Üniversitesi... Kültür Üniversitesi. Üniversitesi. ...şimdi Kıbrıs'ta da Orta Doğu... Yok, ...Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi. Yakın, Doğu, yakın evet. Doğu, evet. Ve benim için... ...çok yani... ...açık sayfa nedeniyle... ...çok yakın konuştuğumuz... Ee, Bosna Ersek İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlığı var. Evet. Hatta hatta e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin etkinliğinin artılması konusunda e, Konseyin akil insanlar Evet işte ee, 11 bu... tane akil insan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 kavram var. Orada bambaşka bir bağlamda kullanılıyor. E, gündelik yaşamda evlerde musluklar filan bozuluyor. Güvenlik valfi güvenlik subabı filan gibi deyimlerde de kullanılıyor. <gülüyor> Kısacası yani bu güvenlik deyimine biz, biraz fazla yükleniliyor. O yüzden biz gelecek program programının adını değiştireceğiz. <gülüyor> korku <gülüyor> toplumu olduğumuz için kaygılarımızı hep dikkate Ama, almamız gerekiyor. <gülüyor> evet. Şimdi tabii şaka bir tarafa eee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 mülhem mi diyelim ha, o, olabilir ama bunlar tarif tan, tanım kavramını aşan açıklamalar tanım evet. ideal olan tanım hani e, efradını cami ayarını mani derler eski tabiyle kısa özlü olmalı bu. sizin okuduğunuz anayasa mahkemesi kararları bu anlamda tanım kavramına girmiyor bunlar izah açıklama evet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 Ee, yani siz hukuk güvenliği dediğimiz e, maksadımız e, açısından e, bu gelişmeleri nasıl görüyorsunuz ve bunlar nasıl olmalı sizce? E, e, şimdi demin söylediğim gibi hukuk dinamik bir kurum toplum değişiyor hukukun da ona ayak uydurması gerekir hatta bu anlamda e, bir eski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 az önce hocam sizin de söylediğiniz ha. gibi e, kuralların değişmesiyle ilgili süreçlerin önceden bilinebilmesiyle ilgili sanırım hukuk güvenliğini önerdi. Ben de itirazsız kabul etmiştim o zaman <gülüyor> ama o zaman ama şimdi söyledikten sonra <gülüyor> tekrar Bir, düşüneceğim. Şimdi. Lan, şimdi ister hukuk güvenliği deyin ister hukuki belirlilik deyin ne derseniz deyin günümüz Türkiye'si hangi kriter açısından bakarsanız bakın maalesef hiç parlak durumda değil. Yani biz İzah şimdi edilemez. biraz e, hani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 Türk Uygulama çıktı. Geldi. Yani bir kanunun içine, bir kanun değişikliğinin içine, birbiriyle ilgisiz, bağlantısız pek çok konu ee, sığdırıldı konumlu. ve rahmetli Turgut Özal bir kanunda bir başarı... 25 kanunda ha. değişiklik yaptı ve takip edemez olduk. Hani neyin değiştiğini filan. Günümüzde bu kanun hükmünde kararnameler onu da sonladı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 dolaşmışlar. O arada İstanbul'a da geldiler. O zaman ben Japon konsolosluğunun da e, işlerine bakıyordum. E, o vesileyle beni tanıdılar. Gibi. Geldiler. E, benim gibi daha bilmiyorum kaç kişiye çeşitli ülkelerden önemli olan benim veya e, birinin görüşünün sorulması değil adamların bir Çitizli. anayasa değişikliği için dünyanın çeşitli ülkelerindeki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 Ee, 61 Anayasası mı? 82 Anayasası düzenlemesinde bir... 82'de vallahi billahi yok. <gülüyor> <gülüyor> 61'de geldim hadi. Yani bari veren seni barımıza bastık. <gülüyor> 82 anayasasıyla ilgili de şöyle... Hayır yani 82 Anayasası'ndaki olumlu olan şeylere katkınız yani olmuş olabilir. 82 anayasasıyla ilgili de önce onu söyleyeyim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 Onu Orhan Aldıkkaçlı'ya İstanbul Hukuk'tan tanışırdık, götürüp verdik. Şöyle bir katkımız oldu. Biz ne yazdıksa tam tersini koydular anayasaya. <gülüyor> yani 82 Anayasası ile ilgili katkım bundan ibarettir. O da 61 Anayasası'nın mimarlarından olan Hüseyin Naili i Kubalı'nın öğrencisi sayılır değil mi? şeyde Orhan Aldıkkaçlı Hüseyin Naili i Kubalı'nın. Hüseyin Nail'in kürsüsünde miydi emin değilim. Evet, 61 anayasası ile ilgili yani onu övüşle söyleyeyim 3 kişilik ya dört kişilik galiba bir asistan grubu biz Sıdik Sami Onar başkanlığındaki Anayasa Komisyonuna e, yardım etmekle görevlendirildik büyük bir onurdu tabii orada yani bir anayasa nasıl yapılır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 Daha sonra bunda bir takım yanlışlar bulduğunuz için Ömer Madra ile beraber siz birlikte bir çeviri yapmışsınız değil mi? Evet. Şimdi Öyle onu Daha sonra da Münci Kapani'nin var sanıyorum. Gene Birleşmiş evet. Milletler İnsan Hakları Bildirgesi ile ilgili Evet. Şimdi onu söyleyeyim Ömer Madra'nın da kulakları için nasıl İnsan Hakları Merkezi kurduk şeyde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde ben de merkezin genel sekreteriyim başkan rahmetli Baris Avcı hocaydı, ikinci başkan Mümtaz Soysal'dı ben de genel sekreterdim bir gün bakıyoruz şey diyoruz Ömer Matra ile konuşurken insan hakları evrensel bildirisinin resmi gazetede yayınlanmış metninde hem de resmi gazetede yayınlanmış tabi tabi e, Türkçe yanlış çeviri yanlışları filan var. Anlaşılır bir şey. Çünkü 1948-49 yılında çıkmıştır resmi gazete. Evet. Türkçe 48 kabul, 48, 49 evet. resmi gazete. Evet. E, o zaman terminoloji Türkiye'de insan hakları alanında henüz gelişmemiş. Alelacele bir çeviri yapılmış. Bazı çeviri yanlışları filan vardı. Onu doğal karşılıyorduk. Fakat baktık arada atlanmış fıkra var. Atlanmış sözcükler var filan. Sözcükler evet. var. Ömer Madra ile oturduk. Onu şey ettik, e, eksiklerini tamamladık, yanlışları düzelttik dipnotlarıyla, ana metne dokunmadan dipnotlarını da belirterek e, ve bayağı böyle büyük bir iş yaptık. Bunu küçük bir broşür halinde bastırdık. Bekliyoruz ki ya aferin e, ne güzel bir iş yapmışsınız bunca yıldır. Hiç gözümüz e, e, göze, gözden kaçırmışız falan. Rahmetli e, Münci Kapani dışında kimseden öyle bir tepki gelmedi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 Bu, bu, evet. bunun adını söylemek hatırlıyor musunuz? Bunu yapan kişinin Vallahi aklımda değil Kitap, son kitabımda var evet. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve e, Türkiye diye e, şey, reklama girecek yani şey evet. <gülüyor> o kitabında bu, bütün bunların hikayesi var hocam o zaman tam buraya gelmişken şimdi Aynur Hanım'ın da soracakları olacak Hı. bir e, insan hakları e, sözleşmeleri, bildirileri e, anlaşmaları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 ...kabul etmiyorlar... ...bunları uygulamıyorlar... ...bu konuda aynı Hanım'ın önünde... ...iki örnek var... Bir onları... ...bütün Türkiye'nin ilgilendiği... ...iki Top. tane olay var... ...biri Şahin Alpay'ın yaptığı bir eser... ...başvurunun sonunda... ...anayasa mahkememiz bir ihlal kararı... ...verdi, İhlal <gülüyor> saptamasında ...bulundu ve mahkemeye... ...dosyayı göndererek... ...ihlalin giderilmesini istedi...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 desteklenerek ortaya konulduğu zaman bir anlam taşır hukukta. Ee, yani kararla e, hükümle yorumla gerekçe iç iş içe girmiştir. Birbirinden ayrılamaz. Bir bütün olarak. Ee, mahkeme de. kararları içinde böyledir. Yani mahkeme kararı ancak gerekçeyle bir anlam ifade eder. Ee, gerekçesiyle anlam kazanır bir karar. Ama e,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 iyi niyetle yorumlanmalıdır anlaşmalar diyor. O yönelik. Evet. Ben bu ben bunu şöyle şimdi, diyorum şimdi, özgürlüklerden dur. yana yorumlanmalı. Şimdi, şimdi, ha, tam oraya geliyorum şimdi. Olayımızda tutukluların serbest bırakılması, değil mi? Şey. Evet. evet e... Yasal koşulları yokken tutuklandığını e, iddia etti başvurucular. Hı. şimdi e...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 ...olasılık olması... ...düşüncesiyle... E, ...hareket edebilirler ama... ...eğer... ...bu amaç... ...tutukluluk gibi bir... E, ...tedbir yerine... ...daha hafif bir tedbirli sağlanabilecekse... ...o zaman tutukluluk yerine... ...o tedbiri, uygulama. o tedbiri uygulamak gerekir. Şimdi buradan geliyorum... ...tutuklunun serbest bırakılması konusuna... Hocam, <gülüyor> hocam şimdi tam buraya gelirken biz bir müzik arası vereceğiz. Aslında biz 55 e, d veriyoruz ama bu sefer sizin bölemedim çünkü bir, öyle bütünlük içinde sunduğunuz ki bölemedim bu şeyi sunumu.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 eee bir adamla işaretleşiyor filan. Sonra adam şarkı üzünlü. bir gün gidiyor ki kız demirli pencerenin arkasında artık yok. Başkasıyla evlenmiş filan gibi. Biraz hüzünlü bir şarkıdır. Evet. Onu ee, dinliyoruz o, o zaman. Evet. Oh, the apple. 94.9 Açık Radyoda Hukuk Güvenliği Programında aynı otuncel ben ve e, konuğumuz e, hocam Profesör Doktor Ronu Aybay ile beraberiz ve e, kendileri e, özellikle uluslararası sözleşmelerde ve anayasal normlarda iyi niyetle yorum e, kuralının dikkate alınması gerektiğini e, istisnaların E, istisna olarak gördük. Kuralların uygulanması yönünde bu iyi niyetin esas olan kural yönünde uygulanması gerektiğini işaret etti. Ve bu arada tutukluluk meselesinin de ceza muhakemeri e, hukuk açısından istisna bir kurum olduğunu ve kişinin işte özgürlüğünü engelleyen bu istisnai kurumunda e, ana kuralı ihlal etmeyecek şekilde uygulanması gerektiğini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 ...tahliye kararlarında adet olduğu üzere... ...mahkeme şey yazmıştı... Başka bir suçtan tutuklu değil ise... ...tutuklu ve hükümlü değil tut, ise... ...tutuklu ve hükümlü değil ise... ...derhal serbest bırakılması... ...şimdi bırakılma öyle siz. bir şey ki... ...sevgili Bahri Belen sen ceza hukuku alanında... ...avukatlık alanında çok daha deneyimlisin... ...bunu serbest. kanıtlamak bana mı düşmeliydi... ...yani... Evet. ...şeyi hapseden, tutuklayan... ...veya hapse koyan... ...hapis cezası uygulayan devlet...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 Doğru. bunu böyle kabul etmek lazım. Bu önerim fazla e, şey bulunabilir. Gerçeklikten uzak bulunabilir. Yok uyak var yani uyak var ve eee ve, zaten adliye binasında.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 söz konusudur. Evet. Anlatabildim mi? Evet. evet. E, aslında hepimiz gayet iyi anlıyoruz ama <gülüyor> anlamakta direnen ki az önce siz söylediniz. Asıl olan özgürlük, insan hakları sözleşmesi bir özgürlük karinesi getirmiş. Demek ki tutuklama istisna. O yüzden hala tutuklarsam, tutuklamazsam, salıverirsem ishasıray olur demek. İnsan hakları arpa sözleşmesi 5'e ve anayasa 19'a da açıkça bir karşı durma yani özgürlüğü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 Siz... ama tabii epey değişti hocam yani <gülüyor> il, il, ilki gibi değil çok çok değiştiği için evet, anayasayı evet, evet. özellikle 99-2000'de çok çok değişti, değişti. Tabii. şimdi bir şey söylediniz hocam dediniz ki yani tutuklama denilen kişinin özgürlüğünden alıkonulması tedbiri yerine başka bir tedbir uygulanabilecekse o uygulanmalıdır şimdi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 Yani adli kontrol tedbirlerinden biri ya da birkaçını uygulayarak tutuklu tutmayan. Yani şimdi buna ilişkin bir de anayasa Mahkemesi kararı varken ve adli kontrolle ilgili başka bir ceza mahkemesi tedbiri varken bunu tutmamak bana göre bir hukukçuya ve yargıca uyan bir şey değil. Yani çok açık bir.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 12 Eylül 2010 yılında anayasa değişikliği yasasının referandumda halk tarafından kabul edilmesinden sonra anayasa mahkemesinin kuruluş yasası yeniden düzenlendi 2011 yılında ve 2012 yılında yürürlüğe girdi. 5 yıldır yürürlükte. Ben dedim teklifi nasıl vermişler? Baktım hükümet teklifinde birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan imzası var ve madde gerektesine baktım.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 O zaman Sen, o ben... konuda bir, bir dakikalık bir vaktimiz varsa şunu söyleyeyim. Bosna Ersek İnsan Hakları Mahkemesi'nde 8 yıla yakın yargıçlık yaptım. Kurulduğu günden kapandığı güne kadar. Evet. Ee, tabii anlatacak pek çok şey var ama avukatlıktan bahsettiğiniz için şunu söyleyeyim. En büyük duyduğumuz en büyük eksiklik neydi biliyor musunuz? Avukat yoktu. Mahkemede. Çünkü ülkede avukat zaten Kalmamıştı. yoktu. Olanlar da <gülüyor> e, terk etmişlerdi. Biz Onun sıkıntısını çekiyorduk. Her şeyde ah müthiş dostlara bir de avukat olsa. Şimdi Türkiye'de de avukat yok bundan emin olabilirsiniz hocam. Bütün avukatları çünkü cezaevine koydular. Evet. Peki o zaman bunu tekrar e, hocamızdan söz alıyor muyuz hocam? Bu Aynı konuyu ]ca. da konuşalım. Tabii. Bir başka programı sizi e, şeyden İznik'ten buraya taşıyacağız. E, başka bir hukuk güvenliği veya hukuk belirliliği programında buluşmak üzere. Herkese hoşça kalın diyoruz. Çok, Çok teşekkür. teşekkürler hocam. Hoşçakalın. Ben hoşça kalın. teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel